Sanatalk Güncel sanat konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar Ruşen Aktaş ve Sarah Niel Smith Hepinize iyi günler. Bugün itibariyle yeni bir programa başlıyoruz. Ben Roşan. Ben Zerah. Her pazartesi aynı saatte Türkiye'nin ve dünyanın güncel sanat konularını gündeme getirip biraz tartışıyor olacağız. Özellikle kültür sanat meseleleri. Bu hafta konumuz Hı -hı. önemli Türk sanatçılar ve sanat figürleri üzerine yazmış popüler kitaplar, romanlar mesela. Rüşen, evet son yıllarda özellikle popüler hale gelen bir genre oldu, bir nevi yani bunlara tabii biyografi diyebiliriz ama roman türünde yazılıyorlar. Son yılların çok popüler kitapları arasında, yani çok satanları arasında pek çok sanatçı biyografileri görmeye başladık. Osman Hamdi Bey'in romanı Füreya. Bunların yanı sıra e, Şakir Paşa ailesi. Son yıllarda e, sık sık refere edilen ve karşımıza çıkan kitaplar. E, bu kitaplar hem geniş okur kitlelerine ulaşıyorlar hem de e, tarihi bir perspektiften yazıldıkları için hem sanat tarihi meraklıları onları okuyor hem de daha geniş olarak roman Okumak isteyen kitle de onlara ulaşıyor ama bu, e, bunların biyografik değerleri üzerine biraz biz konuşmak istiyoruz. Mesela en son çıkan Osman Hamdi Bey'in romanı. Emre Caner'in tarafında yazılmış bir roman. Aynı zaman hem Osman Hamdi Bey'in biyografisi olarak okunabilir hem de Osmanlı dönemini, Osmanlı dönemin son yılları anlatan bir kitap olarak. Görünebilir. Evet bu kitap özellikle ilginç çünkü Osman Hamdi Bey bizim sanat tarihimizde genel olarak kültürel tarihimizde oldukça önemli bir insan biliyorsunuz ilk arkeoloğumuz ilk ressamlarımızdan aynı zamanda arkeoloji müzesinin kurucusu Türkiye'de ilk arkeolojik kazıları yöneten yürüten insan. Dolayısıyla çok önemli bir yeri var bizim sanat tarihimizde. Bu kitap da hem arkeoloji müzesi arşivlerinden yararlanılarak yazılmış hem de Osman Hamdi Bey'e ilişkin diğer belgelere dayanıyor içeriği. Ve o dönemin yani aslında Osman Hamdi Bey'in yaşadığı döneme bakarsak önemli bir kısmı. Bütün bunları başardığı dönem bizim tarihimizde İstibdat dönemi olarak anılan bir dönem yani ikinci Abdülhamit'in e, hükümdarlığı e, sırasında yapıyor bütün bunları e, bu başarıları e, tabi önemli de bir belge aynı zamanda bu kitap bir roman olmasının yanı sıra. Hı -hı. Aynı zamanda onun gibi Şakir Paşa ailesi e, kitabı da var. O da biraz daha farklı bir biçimde daha aile üyelerinden günlük ve mektuplarından yararlanmış bir kitap. Ee, ve ailenin üyesi tarafından yazılmış bir kitap. Yani yazarı Şirin Devrin, Fahri Nisa Zeyd'in kızı. Çok önemli bir sanatçı Fahri Nisa Zeyd. Ve e, kendi anılarını da katıyor e, kitaba. Bu evet aynen... Şirin Devrim'in kitabı bir anı kitabı gibi ama aynı zamanda annesinin günlüklerinden Fahri Misa Zeyd'in yıllar içinde tuttuğu günlüklerden yararlanmış. Bu kitabı okurken de gene Osmanlı İmparatorluğu'nun artık çöküş dönemi diyeceğimiz bir dönemin hikayesini de okuyoruz. Yani Şakir Paşa ailesinin hikayesiyle Osmanlı döneminin, hikayesi çok iç içe geçiyor özellikle son yüzyılı. Şakir Paşa ailesi de bütün üyeleri son derece enteresan karakterler aynı zamanda. Yani kitap bir anı kitabı ama bir roman gibi de okunuyor. Çünkü bütün karakterler kendi başlarına birer romanı hak edecek karakterler aslında bakarsan. Ailenin üyeleri arasında Resim tarihimizin çok önemli iki ismi var. Mesela Füje'ye tabii ki de çok Türkiye'nin en çok tanınmış sanat, seramik, seramikçisi. İki sanat daha da var ailede. Hepsinde kadın Fahlünize Zeyt ve ...kız arkadaş Ali Berger... ...ikisi de ressam ...bir de çok ünlü... Yaz, ...bir yazar da var Cevat Şakir tabii ki... ...Halik Arnas balıkçısı... ...yani hepsini aynı aileden gelmişler... hepsini ...Türk sanat tarihinde önemli figürler olduğu için... ...şu kitap dönem dönem... ...kuşak kuşak yazıldığı için... ...çok belli bir tarih... ...akışı da var kitabı... ...evet kesinlikle öyle... ...yani kitabı okurken aslında... Şakil Paşa ailesinin üyelerinin dramları ile birlikte Türkiye'nin son yüzyılda geçtiği dramları yaşadığı dönemleri de okuyor oluyoruz. O anlamda da çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben de. Hı -hı. E, ve tabi Freya e, ailenin bir sonraki kuşağı o biraz daha Cumhuriyet döneminin, ee, sanki bir e, hikayesi onun hayatı aynı zamanda. Çünkü Füreyya e, Kurtuluş Savaşı'nın önemli figürlerinden biri olan olarak ona çıkan Kılıçeli Paşa ile evlenip Atatürk'ün son yıllarında e, ona çok yakın bir insan olarak hayatını geçiriyor. Hem Ankara'da hem son yılında İstanbul'da Dolmabahçe'de ve e, Füreyanın kendi anılarında da e, gene Türkiye'nin hem Cumhuriyet tarihinin hem de daha geniş bir tarihinin onun ailesinin geçmişine de bakarak okuduğumuzda önemli tanıklıklarını görüyoruz. Yani Şakir Paşa ailesi kitabıyla Ayşe Kulin'in füreyasını Ardarda okuduğumuzda bir Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş dönemi'ni de ...ardışık bir şekilde okumuş oluyoruz. Hı -hı. Ayşe Kul'in... E, ...Furia üzerine yazdığı kitabı da çok... ...başka bir e, anlamda da... ...çok ilginç. Çünkü her iki... ...bölümünde... E, ...bölümünden birinde Kul'in sesi... ...konuşuyor kendi sesinin. Yani... ...bir bölümü... E, ...Kul'e'nin sesi, öbür bölümü Furia'nın... ...sesi gibi. Yani bir parçası... ...tarih anı gibi, öbürü... ...roman gibi. E, yani iki tarzda yazılmış... ...bir kitap oluyor... Ve şu iki kitap birlikte baktığımız zaman mesela Şakir Paşa Ailesi kitabı ve Füriye kitabı bir resim ortaya çıkıyor. Yani hep aynı hikayelerle karşılaşıyoruz. Çok ilginç bir şey hep aynı hikayeler ortaya çıkıyor. Bir ailenin efsanesi oluyor. Yani ailenin efsanesi şu küçük bölüm bölüm olarak anlatılıyor. Evet bu hikayeler çok doğru bir şey söyledin aslında. Çünkü bu, bu insanların yaşadıkları o kadar çok yerde karşımıza çıkıyorlar ki yani Türkiye'nin edebiyat tarihini ya da sanat tarihini ya da genel olarak bir Osmanlı'dan Cumhuriyeti e geçiş tarihini okumaya kalktığımız zaman illaki karşımıza Şakip Paşa ailesinin üyelerinden birileri çıkıyor ve her birinin hayatı da büyük bir masal tadında aslında baktığın zaman ve gerçekten de bir efsaneleşmiş bir durum var. Kim yazarsa yazsın o dönemi bir şekilde bu aileden söz etmek durumunda kalıyor. Doğru yani masal gibi olmaya başlıyor da aynı zamanda sonra aileden olmayan yazarlar bile Şakir Paşa ailesinin tarihini anlatmak zorunda kalıyorlar, zorunda hissediyorlar kendilerini. Mesela Şakir Eczacıbaş'ın 2010'da çıkan otobiyografisinde 50'li sayfalık bir bölüm Şakir Paşa ailesi üzerine yazıyor. Çok ilginç bir şey, kendini birinci yerden yaşamadığı hikayeler anlatmaya zorunda kalıyor, hissediliyor. Evet. Gerçekten ilginç bir durum. Tabi aslında bütün bu, bu biyografiler illaki aile üyeleri tarafından yazılmıyor. İlk başta da sözünü ettiğimiz Osman Hamdi Bey'in romanı Emre Caner tarafından kaleme alındı. Benzer bir şekilde Emine Söğüt'ün Adalet Cimcoz biyografisinden de söz etmemiz gerekir sanırım. Çünkü o daha çok biraz daha araştırmaya, belgelere... Dayanarak değil mi aile üyelerinin anılarından çok Mine Söğüt'ün Adalet Cimcoz külliyatı üzerinden yola çıkarak hazırladığı bir kitap. Hı. Bir de dediğimiz gibi Şakir Paşa ailesinin tarihi Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar geçen bir tarih olursa Adalet Cimcoz'un hayatı biraz daha geç bir dönem ...de geçiriyor... ...elini e, senelerden... ...70 senelere kadar... E, ...yaşadı Adaletcim ...bir de çok çok ilginç bir... E, ...figürdü Adaletcim Aynı zamanda... E, ...tabii ki e, çok önemli... ...bir tercüman, tercümanlık yaptı... Aynı zamanda dublaj yaptı... ...Türkan Şoray... ...Viliç e, Akün'ün... E, ...seslerini e, canlandırmış filmlerde. Bir de e, Türkiye'nin ilk sanat galerisi de açılmış e, 1950 senesinde. Evet Adela Cimcoz gerçekten oldukça ilginç bir figür e, sanat tarihimiz açısından. Yani e, Türkiye'nin e, çok partili rejime geçtiği, demokrasi e, denemeleri yaptığı bir dönemde kültürel alanın da demokratikleşmesine e, nin hikayesini okurken Adalet Cimcoz onun merkezlerinden biri. Mutlaka onun hikayesini konuşmak gerekiyor. Oldukça ilginç bir karakter zaten. Ben ama burada başka bir şeye bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu kitaplar biz güzel güzel de konuştuk. hikaye Bize insanların hikayelerini anlatıyorlar. Bunların çoğu da roman, anı tarzında yazılmış kitaplar kitapçıların çok satan e, raflarında yerlerini alıyorlar. Epey de çok insana ulaşıyorlar. Ama bir akademisyen olarak ya bir araştırmacı olarak e, sence bunların akademik değerlerini nasıl ölçebiliriz? Yani bir araştırmacı için bunlar yeterince e, iyi kaynaklar mı yoksa bu kitaplara da kaynaklık eden asıl belgelere ulaşmak zorunluluğu mu var? Hı hı. Aslında şu sorular önemli bir konuya parmak basıyor çünkü e, yani akademisyenlerle romancılar e, her ikisine aynı kaynakları gidip onlardan faydalanıyorlar. O da çok önemli bir şey ve çok da konuş. ...konuşulmayan bir şey aslında. Demek ki bence de akademisyenler... ...bu tür kitaplardan da... der gerçekten. Ama... ...bununla birlikte... ...akademik bir çevre için yazılmadığı için... ...yani şu kitaplar, romanlar... ...ayrıntılı bir kaynak taramasından... ...geçmediği için... Dikkat etmek lazım bence. Ee, bazen olgular arayınca dikkat etmek e, lazım da diyebiliriz. Mesela bazen küçük küçük hatalar da var. tarihlerde de hatalar da var. Ee, belki de e, bir dönemin e, atmosferi anlamak için ya da bir ailenin yaşantısı e, daha genel bir bakıştan anlamak için e, en büyükleri o. Aslında. Buradan aslında biraz da e, bu bunu biraz daha açalım. Ee, ...bizim e, ülkemizde aslında sanat tarihi yazılımı yok değil. Var tabii Türkiye'de e, sanat tarihi alanında çalışan pek çok... E, ...gerek akademik alanda gerekse daha popüler alanda... ...bu sözünü ettiğimiz e, kitaplarında yazıldığı alanda çalışan çok insan var. Ama bizde e, sanki şöyle bir mesele var... E, bunun bugüne kadar, yani son yıllarda bu kadar popülerleşmesi ne rağmen hala çok bakir bir alan olmasının nedeni acaba bizdeki arşivlerin aile içlerinde kalıyor olması mı? Yani baktığımız zaman Avrupa'da, Kuzey Amerika'da pek çok sanatçının, yazarın arşivleri gerek yazar arşivleri gerek kişisel ...arşivleri, mektupları, anıları bir vakıfta ya da bir üniversitenin bir araştırma merkezinde toplanır... ...ve bütün araştırmacılar bu kaynaklara oralardan ulaşabilirler. Bizde ise söz gelimi Sabahattin Eyboğlu'nun hayatını yazmak isteyen biri... ...Sabahattin ailesini ailesine gitmek ve onları ikna etmek gibi bir durumla karşı karşıya önce... Sen de araştırmalarını yaparken bu tür şeylerle karşılaşıyorsun. Buradaki sıkıntı sence nedir? Neden biz hala bu şekilde çalışmak durumunda kalıyoruz? Yani kamuya açık e, sanat arşivlerinin olmayınca tabii ki de ailelerin ellerinde kalıyor. E, ve dediğin gibi e, belki de şu popüler roman tarzının gelişmesinin bir nedenidir aslında. Ve e, önemini... E, de ...büyük bir parçada oluyor. Evet, belki... ...önümüzdeki programlarda biraz daha... ...bu konuyu e, ayrıntılı... ...inceleyebiliriz. E, şimdi... E, ...bu hafta... E, ...size... ...önereceğimiz e, sergi üzerine... ...biraz da konuşalım. E, biliyorsunuz... ...İstanbul'da çok önemli sergiler... ...oluyor. Gerek müzeler... ...gerek galeriler... Ee, önemli programlar koymaya başladılar ve e, uluslararası sanat ortamında da artık İstanbul'daki sergiler üzerine konuşuluyor, dergilerde makaleler çıkıyor, yazılar yazılıyor. Ee, bir nevi bir, bir büyük bir hareketlilik var. Bizler de bunun içinde çalışıyoruz. Ee, ama tabii mutlaka e, bir sergiyi, bir sanat yapıtının için ...sevdiğimizin, için beğendiğimizin illaki kişisel bir nedeni vardır, açıklaması vardır ama aynı zamanda da nesnel temelleri de var bunların. Biz de bu sergileri seçerken biraz daha genel olarak hem Türkiye'deki sanat gündemine hem de Türkiye dışındaki gündeme de paralel sergileri seçmeye ve anlatmaya çalışacağız ki haftaki izleçtiğimiz sergi de İstiklal'daki Ağrıter Galerisi'ndeki e, olan sergisi. E, Haset Husumet Rezalet diye e, bir sergi. Yani İngilizcesi Envy, Enmity, Embarrassment. Dört kat, kat üzerindeki sergi. E, 13 sanatçı e, da var. Çoğunlukla video ve enstalasyon yani yerleştirmeden oluşan e, eserler ve bir sergi. E, Hemen hemen hepsi, bütün eserler birer yüzleşme meselesi etrafında gelişiyor. Evet, bu sergideki en azından bizim sergiyi okumamız. Tabii her gezenin bir kendi okuması olacaktır. Serginin bir kür, küratoryal zaten içeriği var. Bu sergiyi bence... ...önemli kılan şey, benim için ilginç kılan şey... ...sergide yer alan, eserleri yer alan hemen her sanatçının... ...hem kendi yüzleşme hikayelerini oraya koyacak cesarette olmaları... ...hem de bizi aynı cesaretle bu ülkenin yaşadığı yakın geçmişte yaşadığı pek çok olayla yüzleşmeye e, davet ediyor olması. Tabii mesela sanatçılardan birinin içinde terapist ile yaptığı konuşmaları gösteriyor. Başka birisi sanatçılardan başka birinin eşinde Türkiye tarihinin anıları gösteren e, X-ray makinesiyle yapılmış ışıklı siyah-beyaz fotoğrafıyla e, gösteriyor. Yani hem kişisel tarihi hem de e, Türkiye'nin konusunda e, e, ...kendi tarihini gösteren bir sergiyemiz. Evet kesinlikle yani to, bireyin içinde yaşadığı toplumla yoğrulması... ...ve kendini bir kişisel tarih kurması tabii ki o toplumun geçtiği evrelerle çok yakından ilişkili. Bu anlamda da sanatçının kişisel ile ülkenin toplumsal tarihi iç içe geçiyor ve ortak bir okuma oluşuyor. Yani bir bireysel tarihimizi anlatırken yine baştaki meseleye dönersek aslında burada da birçok bir biyografik unsurlar olduğundan söz edebiliriz sanırım. Kesinlikle. Bugün biraz daha genel olarak sanat tarihi içinde biyografilerin tuttuğu yeri. Konuşmaya çalıştık Önümüzdeki programlarda bunları Biraz da konunun uzmanlarıyla Bu alanda yazan çizen insanlarla Tartışmak konuşmak Fırsatımız olacak Bu arada Eğer ki Bize ulaşmak isterseniz Tartışılmasını istediğiniz konular olursa Açık Radyo Web sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz Teşekkür ederiz İyi akşamlar dileriz. Sanat Talk, Güncel Sanat Konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar Bruce Naktar ve Sara Nia Smith.